Bildiğimiz ekonominin sonu Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile Büyümenin Ekonomi Politiği üzerine konuşmalar. Günaydın Bengi merhaba. Günaydın merhaba. Günaydın merhaba. Nasılsınız? gayet evet. iyi her zaman olduğu gibi Çakı Evet. <gülüyor> evet, senin durumun nedir? Biz de iyiyiz. Eee Geçen iki gün boyunca Çanakkale'de yenilebilir enerji kooperatifleri konferansındaydım ben. Ee, ancak bununla ilgili izlenimleri Pelin Cengiz programında da e, köşesinde de ileteceği için. Evet, iletti e, de zaten. E, ben e, bu konuda fazla konuşmayacağım. Daha önce de Oral Kaya'yla e, bir röportajı yayınlamıştık programda zaten. O yüzden e, ben bugün e, geçen programda... E, sizin de söylediğiniz müşterekler derlememizle ilgili birazcık konuşmak istiyorum. Kutudum okay. ee, birazcık tanıtma olsun. Ama ondan önce geçen programda hatırlayacak tür dinleyiciler. Daha sonra açık radyonun ekstresinde de e, kısa bir derlemesini yapmıştık. E, bu alternatif gıda ve alternatif ekonomi anekleri, ekonomik boykotunun yanı sıra diye. Bir adet geçen hafta kurulma aşaması tamamlanan e, kolektifi daha buradan ben yani, söylemek istiyorum. Karadut Gıda Kolektifi. E, Karadut Gıda Kolektifi ilgili kısa e, bir bilgi vereyim. İçerisinde bulunan bireylerin herhangi başka bir birey veya topluluktan emir almaksızın ihtiyaçlarını, iç ve dış ilişkilerini, ilkesel birliklerini ve yöntemlerini doğrudan belirteyip düzenleyebildikleri lideri ve azınlığı olmayan bir üretim kolektifidir Diyor, kendileri hakkında diyorlar ee, Endüstriyel bir kararın olmadan hayvan sömürüsü olmadan gönüllü sömürüsü olmadan çocuk işi kalıcı talibat ucuz emek gücü day gücüne dayalı olmadan e, ve e, bir bu tür bir ürünci tedarici e, bir mutfak daha öyle diyor ve e, böyle gıdalar pişiriyor üretiyor şu anda. E, ellerinde olan e, ürünleri söyleyeyim. E, vegan sucuk, vegan döner, vegan mayonez, kurabiye, soyacısı, vegan tereyağı, minikekler ve baklava. Ürünlerin e, hiçbir hayvan savuran ürün içermiyor ve içermeyecektir. Devamlı gelecek diyorlar. E, bir tane Facebook sayfaları var. Facebook sayfalarını aynı zamanda tam adreslerini de bulabilirsiniz ve buradan iletişime geçebilirsiniz diyerek buradan onlara bir selam gönderelim. Evet, vegan meselesi. Evet. Evet, <gülüyor> senin özellikle hoş gidileceğini düşünüyorum benzeri. Ee, şimdi kitaba dönelim. Herkesin herkes için e, müşteriler üzerine elektrik bir antoloji e, adıyla meçhisten e, yayınlanan bir derleme, çeviri derleme. Derlemeyi benle beraber Fikret Adaman ve Umut Kocagöz yayına hazırladık. E, Şimdi Fikret dersi da Hollanda'da olduğu için bana düştü kitabın e, kısa tanıtımını yapmak. Onlara da buradan tekrar emeklere sağlık ve selam verildim. E, kitabın şöyle bir hikayesi var. E, 2014 yılında e, biz Fikret ile beraber e, Rolls Üniversitesi Yaz Okulu'nda Müştereklerin Ekonomik Politiği isimli bir ders verdik.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 çok aslında e, herkesin okumadıysa bile e, adını duyduğu e, ve bütün müşterikler literatürünün aslında ona atıfla belki kısmen şekillendiği e, ya da belki o literatürü zehirlediğini de idare <gülüyor> edebiliriz. Müşterikler Trajedisi, Science Erdisi'nde 1968 yılında yayınlanan Müşterikler Trajedisi, Trajedisi of Common e, makalesiyle başlıyor.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 Ee, bu da kaçınılmaz olarak müştereklerin tüketilmesi, e, yok edilmesi trajedisiyle sonuçlanır. Yani buradaki en aslında bence belki politik olarak e, sıkıntılı mesele kaçınılmazlık. Yani insanlar kaçınılmaz olarak sadece kendini düşünürler. Bir takım hani ortaklıklar ya da e, ortak e, çıkar düşünmek ya da adalet düşünmek gibi bir e, kapasiteleri yoktur ve ne yaparlarsa yapsınlar müşterek ortak varlıklarsa bunlar bunlar çok şey bir ifadesi yani bu, bu sonuca varıyor olması ee, bu makaleden sonra koyduğumuz makale Ian Angus'un aslında kendi web sitesinde e, Bansız'ın web sitesi üzerinden e, yayın yapan bir e, dergide e, yayınladığı e, müştereklerin trajedisi biti çok kısa, yani kısa gibi bir çok uzun olmayan bir makale ancak çok isabetli, vurucu bir makale. Ee, İnançsız e, özellikle e, şu açılardan eleştiriyor e, Gerehtar'dını. Birincisi Gerehtar'dın bu söylediği, <gülüyor> bu iddasına yani bu trajedi <gülüyor> kullanımının trajediyle sonuçlanacağı ve çok şey olmayacağı iddasına. Ee, hiçbir kanıt göstermediği, amperik hiçbir kanıt göstermediği aksine, e, yani göstermediği e, ve aslında tarihi e, bize, geri tarzının söylediklerinin aksine tam tersiniz müşterilerin zaferini bize gösteriyor olduğunu. Çünkü müşterilerin hala etrafımızda e, duyduğunu ve gayet e, insanların onlardan e, yüzyıllardır faydalanmaya, tüketmeden faydalanmaya devam etmektedir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 yeniyor zaten ile beraber e, indi sırada yine market açırın Amerikalılar Ronald Reagan'ın evet. hoşunu çektiği bir yani çok e, dedi belki bugünden bir yani bugünden daha bile yırtkızı ve sarkıcı bir e, her şeyi özelleştirme şeyi sonradan çünkü yani bunun da e, sürdürülebilir olmadığını her şeyi özelleştirince de ekonominin çözümlen özel ellerde e, özel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 en en arkada yani bunun e, bizim anlam bizim için anlamı, motivasyonu da e, buna Türkiye'de özellikle son dönemde, son 15 senede öncelikle belki kent, kentsel mekan ve doğa üzerindeki e, tahribat, e, kentsel müşterekler ve daha dediğim kırsal müşterekler, belki ekolojik müştereklerin üzerine olan kaldırı da bir müşterilerin söz söylemi zaten çıkmıştı. Yani evet. çok, e, toplumsal muhalefetten motivasyonunu alan bir, bir kitap. Evet ben ee, şeyi de ekleyebilirim yani Cihan Uzun Çarşılı Baysal'ın e, bizde uzun süre <gülüyor> yaptı hatta kitaba da dönüştü işte kentin, kentin tozu, tozu e. şeylerinde. Ama e, çok sayıda önemli başka uluslararası ki Naomi Klein'in uzun süreden beri yazdığı Chris Hedges'in de uzun süreden beri yazmakta oldu. Üzerine kitaplar yazdıkları bir yıkıcı dalganın gelmekte olduğu ve Türkiye'de de üstün kamu yararı adı altında işte her şeyin yerle bir edilmesine gidildiği ve tamamen sermayenin önünün açıldığı bütün kaynakların yerle bir edilmesine sadece sermayeye peşkeş çekilmesine giden bir ekonominin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 ve özel bir mekar amacıyla bunu kullanacak bir gruba verdiğimiz zaman bu çok gizli e, bir şey. E, biz de zaten kitabın ilk kısmını daha bir belki kavramsal tartışmalara e, ayırıp son e, yani üç kısım gibi kitap daha doğrusu dört kısım gibi diyeyim. E, ikinci kısmını e, şu ve şu üzerinden müşterikler söylemiştir. E,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 bağlamında müşterikler topluluyor. Ben bir ufak reklam parantezi daha açayım. Açık radyo Yani Akgün İlhan'la Nuran Yüce'nin evet, bir süredir sürdürdüğü su hakkı programlarında uzun boylu tartışılan ve tartışmaya devam eden konular bunlar. Moğol Barlow'la da mülakat yapmıştık. Kanadalı evet, çok evet. önemli bir hem e, aktivist hem de kuramcı da diyebiliriz kendisine. Kesinlikle, kesinlikle. Bizim de e, aslında işte kitabın altlığı olan derste su e, başlığı altında e, öğrencilerimiz dinliyorsa <gülüyor> okudukları şeylerden bir tanesi. Mobile ve ekibinin dağıledikleri dünya üzerinde şimdi müşterekleştirilmesi örnekleri. Evet, tam yani olarak Kanada'yı e, kuruluş e, adına. Evet, yani bunları aynen. uzunca bir süredir takip etmeye çalışıyorduk. Kitabın <gülüyor> aktivizm bölümüne de geçerken bir de adını bir kez daha hatırlatalım yani dinleyicilerimiz e, bu kitaba o, nereden nasıl ulaşabilir? Ondan da bahsedelim bu. <gülüyor> için. Tamam. Ee, yani önce onları söyleyeyim zaten kaç olsun. Kitabın herkesin, herkes için e, müşterekler üzerine en bir antoloji. Kitabın adını da zaten bulana kadar bayağı bir zaman geçirdik. E, Kitap Metis yayınlarından çıktı. internet üzerinden de ulaşılabiliyor kitapçılarımız mevcut. E, ben o zaman hızlıca diğer şeyle, şeylerden bahsedeyim. E, i̇çinde olan e, e, yazılardan. E, <gülüyor> Üçüncü bakın yani işte Gareth Alan Inangust'tan sonra Ostrom Enirol Ostrom çok bilinen bir müşterekler programcısı ve daha önce bu programda da iki üç kere Enirol Ostrom'un aslında hem müşterekler kısmının açtığı imkanlar hem de yaklaşımlıklarından bahsetmiştik. Bunları tekrarlamayacağım. Kitabın son sözünü ben yazdım. Son sözünde de aslında de beraber yazdık bu beraber. E, bu yani bu yaklaşık yani Enos ve Manus'u eleştirebiliriz, neden eleştiriyoruz ile ilgili e, bizim fikirlerimizi de bulma, bulmaları mümkün e, okurlarsa kitabı. E, Kitapta da daha sonraki e, 3-4 makale yine müstehikler çerçevesinde daha çok kavramsal tartışmaya giren makaleler. Jim ilk birikim, yüksüzleştirerek birikim, ekonomisi ötesi araçlarla birikim isimli makalesi e, var meraklısı için çok e, nasıl diyeyim, temel bir misindir. E, Massimo Dejan ve şey, David Harvey'nin bu e, kentçi David Harvey değil başka bir David Harvey. E, müşterekler isimini e, daha radikal bir kavramsallaştırması. Otonom Marxist e, taraftan. E, daha sonra e, Silvia Federici ve George Cacentis'in kapitalizme karşı ve kapitalizmin ötesinde müşterekler bir anti-kapitalist hareketin içinde müşterekler neden önemlidir? Neden bir antikopiyotik toplumuşan muhalefet? Aslında müşterekler yani ortak varlıklar, ortak kaynaklar, zenginlikler alanını da örgütlemeyizdir e, konusunda yazdıkları bir makale. İyi de bir e, aslında ana akım müşterekler yaklaşımının sağlam bir eleştirisiyle başlıyorlar. E, yedinci makale Michael Hart'ın, e, Hart ve Negri'nin e, ortak olan, kavramsallaştırmasıyla müşterekler kavramsallaştırmasını bir yan yana getirme denemesi. Kısa bir makale. Daha sonra iki makale var. Karen Becker, bir coğrafyacı. Onun e, suyu müşterek olarak düşünmek. Metal ve müşterekler karşılığında suyu düşünmekle ilgili. Yine bazı yerde kavramsal bir çalışma. E, dokuzuncu makale e, Alec Diviner ve e, Marcela Oliveira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 üzerinden birisi daha kavramsal mat modeli ee, birisi de e, daha Brezilya'daki kent hareketleri içinde kentsel yani o toplumsal muhalefetin içinde aslında müşterek olan nasıl üretiliyor dediğini Staros Starzler'in e, bir makalesi e, kitap böyle tekrarlayayım adı herkesin herkes için e, bu üst başlık olduğu için bunun bu göze çarpacaktır metis yayınlarından çıktı. Ee, ve buradan yine emeği yeten bütün öğrencilerimiz, yani bunu üreten bütün öğrencilerimiz ve e, yayın hazırlayan Nuskoca Gözde Şükret Adama'na teşekkür ederek e, afiyetle okunması e, dileğiyle, işe yaraması dileğiyle kapatalım. E, Eferleşiyoruz. Çok teşekkürler Bengi. Ben teşekkür ederim. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. İyi yayınlar. Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengal Akpulut ile Büyümenin Ekonomi Politiği üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun.